Na'udzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestaferu ve na'udzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela haadi Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'd. Fe inna istaqal hadisi kitabullah ve hayran hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin evet, kitabında ilim bölümü bid'at ehlini reddetmek başında kalmıştık. 102 nolu hadis Sabit el-Bunani rahimullah dedi ki Ziyad veya İbn Ziyad havzı zikretti ve bunu inkar etti. Bu Enes radıyallahu anh'a ulaşınca dedi ki Vallahi onu yarın kötüleyeceğim. Enes radialan dedi ki, hazı neden inkar ediyorsunuz? Ona Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu anlattığına işittin mi diye sordu. Enes radialan evet. Medine'nin yaşlı kadınlarına da yetiştim. Kıldıkları her namazda Allah teala'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hazına götürülmeyi istiyorlardı. Bunu Müslim şartına göre. İbn-i Ebi Es-Sünnet'e, Ebu Ya'la ve Ahmet Müsneddeli'nde rivayet etmişlerdir. Burada akide esaslarından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şeylerden biri olan gaybe imana dair, ahirete imana dair havuza ilgili bir meseleyi i̇bn Ziyad denilen birisinin inkar ettiği, bunu kabul etmediği ulaşınca Enes Radiyalan onu kötüleyeceğim diyor ve bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğini bildiriyor. Hatta diyor ki Medine'nin yaşlı kadınlarına da yetiştin. Onlar her namazlarında Allah Azze ve Celle'den istiyorlardı diyor. Bunu şunun için söylüyor. Yani bunun ilmi o kadar yaygın ki ilme ulaşma imkanları en kısıtlı bulunan yaşlı kadınlar dahi e, biliyordu bunu ve Allah'tan bu havzı istiyorlardı diyor. Burada sahabenin batıl bir itikadı herhangi bir şekilde dillendiren kimselere karşı reddiye verdiklerine bir örnek zikredilmiştir. Bidat ehliyle tartışmamak ve onlardan sakınmak. 103. rivayet Ayşe Radyalihana'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. O sana kitabı indirendir. Ondaki ayetlerin bir kısmı muhkemdir ki onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de Kalplerinde erilik bulunanlar, Fitne çıkarmak ve onun tevilini aramak için müteşabih olanlarına tabi olurlar. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde derinleşmiş olanlar da derler ki, ''Biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır. Akıl sahiplerinden başkası düşünmez.'' Ali İmran 7. ayet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Müteşabih ayetler hakkında tartışanları görürseniz onlardan sakının ve onlarla oturmayın.'' Bunlar Allah Teala'nın bu ayette bahsettiği kimselerdir. Bunu Bukhari ve Müslim'de rivayet etmişlerdir. Fakat burada ve onlarla oturmayın ziyadesi ile e, Müslim'in şartına göre gelmiştir bu ziyade. Bu ziyade ile i̇bn İbban ve Taberi tefsirinde rivayet etmişlerdir. Burada e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali İmran Suresi 7. ayetinde açıklamış oluyor böylece. Yani e, bazı bidat fırkaları işte onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Buradaki illa istisnasını işte bir de şeyler bilir. Yani Allah bilir bir de ilimde derinleşmiş olanlar bilir diye tevil etmeye kalkıyorlar. Yani müteşabihleri bunlar da bilir diye böyle keserek bir manalandırma yapıyorlar. Gazali gibi tasavvuf elinden bazıları böyle yorumlamışlardır. İşte son dönemlerde İbn-i de böyle bir yoruma tabi olmuştur. Hakikatte bu ayette anlatılan müteşabihleri Allah'tan başkası bilmez. İman edenler ve ilimde denileşmiş olanlar derler ki biz bunların hepsine iman ettik. Hepsi Rabbimizin katınlığındır. Müteşabihle kast edilen birden fazla manaya muhtemel olup da bu ihtimallerden hangisinin kastedildiğinin başka bir nasla açıklanmadığı kapalı olan uslardır. Yani zahir yoktur bu ayetlerin. eşit derecede delaleti vardır. birden fazla manaya. Bu manalardan hangisi kastedilmiştir? Herhangi bir nasla bu tayin edilmemiş. tayin edilmemişse biz bunların hepsine iman ederiz. bunlardan birini tercih edip diğerini reddetmeyiz. Böyle bir yol tutulamaz. Bunlar muhkem olanlara arız edilir. Muhkemde varsa bunu tayin eden bir şey tamamı. Yoksa böylece iman eder bırakırız. Yorum yapmayız. Yine müteşabihlerin kapsamında olan şeylerden birisi bazı umumi naslardır ki bunlara tahsis girmiştir. Yani umumi bir ifade bir nasla başka bir nasla tahsis edilmiş. Yani bu genel ifadeden kastedilen aslında burada özel bir şey, belli bir kısmı. Bu sünnette açıklanmıştır veya başka bir ayet bunu tahsis etmiştir. Böyle tahsis girmiş olmasına rağmen, bu delil ulaşmış olmasına rağmen halen daha umumlu delil getirmek sapıkların yoludur. Mesela meşhur bir mesel vardı. İşte namaza yaklaşmayın diyor ayette. Namaza yaklaşmayın. Bunu tahsis ediyor değil mi sonraki ayetler? iskili olduğunuz halde ne söylediğinizi bilinceye kadar yani ayetler açıklama getiriyor bu açıklama gelmiş olmasına rağmen işte Allah namaza yaklaşmayın diyor veya son asırlarda zamanımızda halen bazı kimselerin böyle sulandırmaya çalıştığı şeylerden birisi fevenül musallin işte Allah namaz kılanlara veli olsun diyor demeleri gibi bunlar müteşabihlere tutunmaktır burada kastedilenin ne olduğu belli çünkü sonra kâidet diyor ki onlar Kıldıkları namazdan gafildirler. Yani eğlenerek, yani önemsemeyerek kılarlar ve şunlar şunları yaparlar diye. Bu kimselerin kıldıkları namazın kendilerine aslında çok fazla fayda vermeyeceği bildiriliyor. Burada işte genel manada bütün namaz kılanları eleştirmeleri bu ayeti tutarak bu müteşabihlere tutunmaktır. Bunun gibi. Bunun örnekleri saylamayacak kadar çoktur. Yani tahsis girmiş olan umum ayetleri delil getirmek müteşabihlere tutunmaktır. Veya ee, taklit edilmiş, sınırlanmış mutlaklarla delil getirmek müteşabihlere tutunmaktır. Ee, veya neshedilmiş, herhangi bir konuda gelmiş ama neshedilmiş olan diğer mensuh olanı delil getirmek yine müteşabihlere tutunmaktır. Nesheden delil ulaşmış olmasına rağmen Neskeden delil ulaşmış olmasına rağmen mensuh olan, hükmü kaldırılmış olan şeyleri delil getirmek müteşabihlere tutunmaktır. Bunlar müteşabihin kapsamındadır. İşte böyle kimseleri gördüğünüz zaman diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlardan sakının ve onlarla oturmayın. Yani bu kimselerle oturun doğrusunu anlatın değil bak. Mesela bizim ülkemizde bazı zındıklar var biliyorsunuz. İşte Emin Çölaşanlar, Ahmet Hakan Coşkunlar böyle zındıklar var. Bunlar İslam'la, Müslümanlarla dalga geçmek için gelir gelir ayetleri kullanırlar. İşte bunlar aslında Uğur Dündar zikredebilirsiniz. Buna benzer gazeteci medyayı kullanan eee zındıkların önde gelenleri bir takım ayetleri dalga geçmek için kullanırlar. Cihat kavramını, buna benzer şehitlik kavramını bunun gibi pek çok İslami unsurları e, eğlence edinmişlerdir yani bunların maksatları da bellidir. Tutup da işte bunlara normal işte samimi insanlara işte güzelce anlatırsınız ya doğrusunu bilmeyen adama kardeşim sen bilmiyorsun gelsene bu işin doğrusunu anlatayım. Böyle değil. Bu müteşabihlere tutunanları gördüğünüz zaman onlardan sakının. Bunlar e, yani kale almayın. Bunlarla oturmayın. Muhatap almayın. Değer vermeyin. Selam dahi vermeyin. Almayın selamlarında hadislerde geldiği gibi. Bunlar Kalpleri kaydırılmış. Allah Azze ve Celle'nin bir ilim üzere saptırdığı kimselerdir. Onlardan uzak durun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bidat fırkalarının hemen hemen tamamı böyledir. Müteşabihlerle elbisünete karşı delil getirirler. Evet, onlar kitaptan, sünnetten deliller getirirler. Ama getirdikleri deliller müteşabihtir. Yani adam ayet söylüyor dersin. Adam hadis söylüyor dersin. Ama müteşabihtir. Cahillerin indiğinde hadisin sahihini zayıfını bilmeyenlerin indiğinde uydurma olduğunu bildiği bir hadisle hüccet getiren sufilerin yaptığı da böyledir. Veya şiilerin yaptığı da böyle müteşabihlere tutunmaktır. Yani karşıdakine bir güven veriyor. Bu Allah'ın sözüdür. Bu Resulullah'ın sözüdür diye. Ama o sözün aslında yalan olduğunu biliyor. Getirdiği delilin aslında nesk edilmiş bir delil olduğunu biliyor. Mesela e, hicab emri İslam'da çok geç, nazil olmuş bir emirdir biliyorsunuz. Yani hicretin 5. senesinde Ahzab suresindeki ayetler, hicab ayetleri hicretin 5. senesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında kısa bir zaman önce e, nazil olmuştur. Bunun öncesinde işte erkekler ve kadınlar e, aynı ortamlarda bulunabiliyorlardı. Birbirlerini ziyarette edebiliyorlardı. Dolayısıyla bazı rivayetlerde işte kadının birisi falanca sahabeye şöyle dedi veya falan sahabe falanca kadını hasta ziyaretine gittiğinde şöyle dedi gibi veya işte gelin düğündekilere hizmet ediyordu bu geldi gibi. Bu rivayetleri getiren kimseler bilin ki kaydırılmış sapık insanları saptırma peşinde olan kimselerdir. Bunlar ne yapmak istiyorlar? İşte kadın erkek karışık, beraber bulunabilir, mesele yok. Ee, konuşabilirler hiçbir sıkıntı olmadan, çekici olmadan. Sosyal ortamlarda, iş ortamlarında, orada burada rahatça yani mecburiyet e, kaydı olmaksızın, zaruret kaydı olmaksızın rahatça e, beraber bulunabilirler gibi e, iddialarına Bazen işte Bukhar'dan bile delil getirdiklerini görebilirsiniz ama bunlar müteşabihtir. Neden? Çünkü nesk edilmiştir o. Veya e, nesk bütün hükümleri bu manada zikredebiliriz. Kişi ilim ulaşmış olmasına rağmen bunu biliyor olmasına rağmen nesk bir şeyle delil getirirse onun hali müteşabihlerle tartışan bir kimsedir böyle kimselerden sakınmak ve onlarla oturmamak gerekir. İlmi gizleyenin cezası. 104. Rivayet Kays bin Ebi Hazim Rahimullah dedi ki Ebu Bekir radiyalan kalktı. Allah'a hamdü senada bulundu. Sonra şöyle dedi Ey insanlar! Muhakkak sizler şu ayeti okuyorsunuz. Ey iman denler! Siz kendinize bakın. Siz hidayet üzeri olduktan sonra sapanların sapkınlığı, sapıklığı size zarar vermez. Maide 105. ayet. Burada aslında bir önceki rivayette bahsettiğimiz bir hususu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zamanında böyle delil getirmeye çalıştıklarını görüyoruz esasında. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittik diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Muhakkak ki insanlar Münker'i görüp de karşı çıkmazlarsa yakında Allah onlara cezasını genelleştirir. Yani umumileştirir, geneli kapsayacak şekilde genel bir bela verir. Ne zaman? Münker'e karşı çıkmaya güçleri yettiği halde bunu yapmadıkları zaman, yani ilmi gizledikleri zaman. Ne demiş bazı insanlar demek ki? Ey iman siz kendinize bakın. Yani iyiliği, emirde, kötülüğü, sakındırmada bulunmayın. Eğer siz hidayet üzereyseniz sapak olanların, yoldan sapanların size bir zararı olmaz diyerek bu ayeti emri maruf ve nehi anil münkeri iptal etmek için bazıları kullanmışlar. Ebu Bekir Radyalan'da bunu reddediyor. Diyor ki, bu sizin dediğiniz gibi değil. Ee, insanlar münkeri görüp de karşı çıkmazlarsa buna güçleri yetti halde karşı çıkmazsa Allah azabını genelleştirir. Yani e, o kötülüğü işlemeyen kimseler dahi o azaptan nasibini alır. Neden? Çünkü münkeri değiştirmediler. Buna imkanları olduğu halde değiştirmediler. Diğer rivayette şöyledir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Aralarında günahların işlenip de Güçleri yettiği halde onu değiştirmeyen hiçbir topluluk yoktur ki Allah'ın onlara cezasını genelleştirmesi yakındır. Diğer bir rivayette de aralarında günahların işlendiği ve onu işlemeyenler daha çok olduğu halde karşı çıkmayan topluluk şeklinde belirtmiştir. Bu Bukhara ve Müslüman şartlarına göre bir isnatla gelmiştir. Yani aralarında günah işliyor bir topluluk belli bir kesim belki azınlık işlemeyenler daha çok fakat böyle olmasına rağmen bu günah işleyenlere bir nehi münkerde bulunmuyorlar, uyarda bulunmuyorlar, tebliğ etmiyorlar, engel olmuyorlar. O zaman Allah azze ve celle onlara azabını umumileştirir. Bunu Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, Sünenül Kıbrada Nesai, İbni İbban, İbni Macet, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe, Ebu Yala, Ab bin İbn İbni Yasım, El Ahad ve El Mesande, ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yine burada şöyle bir şey daha var, ileride gelecek bu fitneler babında. İşte bir zaman gelecek, şu ayetin hükmü, yani bu ayet o sırada tevili gelmemişti. Tevili ne zaman? Ahir zamanda. Yani siz kendinize bakın, hidayet üzere olduktan sonra sapanların sapkınlığı size zarar vermez. İşte herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ahirete karşı dünyayı tercih ettiklerini gördüğün zaman, cimrile boyun eğdiklerini gördüğün zaman hevalarına uyduklarını gördüğün zaman o zaman sen kendi özel işlerine ilgilen avamı yani toplumun genelini bırak yani onları düzelteyim tebliğ edeyim diye uğraşma sen kendini kurtarmaya bak diye geliyor İşte öyle bir zamanda işte sünnetime sarılana bir kor parçası tutmuş gibi olacak sizden elli kişilik ecir alacak diye devam ediyor rivayet aynı manada i̇bn Amr radyalanmadan ve başka sabilerden de rivayetler vardır e, fakat Ebu Bekir uyardığı şey henüz bu vaktin gelmediği zamanlar. Yani e, hayır ve ilim üzere insanların devam ettiği, kötülüğe mani olmayan insanların gücünün yettiği bir zamanda bu ayetin kullanılmasına Ebu Bekir Radyalan karşı çıkmıştır. Evet bu ilmi gizlemektendir. Yani insanlar bir kötülük işliyor, belki bilmeden işliyorlar. Bu durumda bilenlerin buna mani olması gerekir. Yani ilmi reddiyenin de ilmi reddiye yani emri maruf nehyan mümker bablarındandır ilmi reddiyeler vermekte. Bu kıyamet gününe kadar devam edecektir. Yani ilmi reddiyeler e, önü kapanmadı. Yani bu cihat kıyamet gününe kadar devam edecek. E, ama bundan herkes nasiplenir mi? İşte adam mesela Diyor ya kendi görüşünü beğendiğini görün zaman kendisine bir mezhep belirlemiş. Ben işte Hanefi mezhebinden olmayanların getirdiği ayet hadise bakmam diyor adam. Böyle bir yol seçmiş. Bir iki nurcuların getirdiğinden başkası. Öbürü Süleymancılar, öbürü falan filan. Yani herkes kendine göre e, parsellemişti yine adeta. Kişilere tahsis etmişler, kişilere dayandırır hale gelmişler ve onlara tasvip ediyorlar. Böyle olduğunu gördüğün zaman diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu durumda biz uyarımızı yaparız. Şayet kişi Kur'an veya sünnet nasıl karşısında falanın filanın görüşüyle, falan cemaatin tercih ettikleriyle muhalefet ederse biz onu kendi haline bırakırız. Biz kendimizi kurtarmaya bakarız. Yani onu kurtarayım diye kendimizi tehlikeye atmayız. Diğer taraftan başka insanların böylesi pisliklere düşmemesi için de ilim mehli gereken uyarları, işte sözlü olarak zamanımızda ses kayıtlarıyla veya kitap şeklinde yaparlar. İşte internet siteleri var, bu şekilde yaparlar. Başkaları da, ilim ehli olmayanlar da ilim ehlinin bu sözlerini, eserlerini insanlara ulaştırarak bir nebze olsun kötülüklerin önüne geçmeye çalışır. Yani bu emri maruf nehyanın müker faaliyetin içerisinde olur. Hadislerin yazılmasının emredilmesi. 105. hadis Enes bin Malik dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlmi kitap ile yani yazı ile kayıt altına alın. Bu hadis Bukhane'in şartına göredir. Kuzayi, musned şihabta Şihab'da, Ebu Naim El-Muhalledi Fevaidinde el yazmadır bu. Ebu Şeyh tabakatında Ebu Tahir el-Muhallis el-Muhallisiyatta, Luveyn el-Masisi cüzünde, Rame Hurmuzi Muhaddisül Fasıl'da Hatip tarihinde ve Cami Ahlakı ravide, İbn Abdilber Cami Beyanil ilimde İbn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani Es Sahihada tahric etmiştir. Kayyidul ilme bil kitabe bil kitabı e, kitabı ile yazı ile ilmi bağlayın. Bu hadislerin ayetlerin ilmin yazılması Konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan açık bir emir ve izindir, meşru kılmadır. İşte bu kitaplarında delilidir aynı zamanda. Yani kitap yoluyla tebliğin, e, ilmi kitaplara kaydetmenin açık bir delildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna teşvik etmiştir. E, yazının elbette ki önemi sözlü tebliğden çok daha büyük çünkü söz uçar, yazı kalır demişler. Yani böyle bir atasözü var. Söz uçar, yazı kalır. Söz sadece hitap ettiğin kimseyi ilgilendirir, sadece ona ulaşır ve bu söz sözlü olarak nakilde, işte kulaktan kulağa ulaşma esnasında bazı değişikliklere uğrayabilir. Mesela bir sözü işten kimse başkasına aktarırken alternatif kelimeler kullanır. Ve bu alternatif kelime kullanma bazı manaların belki eksilmesine, bazı e, kastedilmeyen manaların işin içerisine girmesine sebebiyet verebilir. E, bu sebeple yazı sözlü rivayetten, sözlü ilim tebliğinden daha etkilidir, e, daha belidir, e, et, etkili bir ulaşım alanı vardır ve daha faydalıdır. Hafıza açısından da yani hıfsetme, etme, ilmi koruma açısından da daha önemlidir. Buna örnek e, veriyoruz bazen. Mesela e, esasında ilmin iki yönlü olması gerekir. Yani hem söz hem yazı. Yani mücervet olarak kitapla da kalmamalı ilim Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam innemel ilmu bit taallumi buyuruyor. İlim ancak öğrenme yani hocadan öğrenme, taallüm yoluyladır diye geliyor. Teallüm yoluyla hocadan öğreneceksin ama öğrendiklerini de kaydedeceksin. Yani hem hoca olacak hem kayıt olacak. Kitap olacak yani. Bu ikisi bir arada olmalı. Neden olmalı? Allah Resulü ve Vesselam kitab eline kınarken işte görmüyor musun ey İbn Ziyad? İşte onların kitapları Tevrat, İncil ellerinde olduğu halde sapıttılar diyor. Yani sadece kitapla olmuyor bu. E, ilim ehli de şart. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, sadece mektup Göndermekle kalmamış. İslam'ı tebliğ ederken bunu öğretecek kimseleri göndermiştir. Muaz bin Cebel Radiyalan gibi işte Yemen'e gidip yerleşti senelerce e, o toplular dinlerini öğretti. Bunun gibi sahabeler e, gittikleri beldelerde, fethettikleri yerlerde uzun süre kalarak insanlara dini bil fiil öğretmişler. Aynı zamanda tabi yazı da vardı. Yani hadislerin yazılması da söz konusuydu. E, bunu şunun için söylüyoruz. Mesela bazı kelimeler vardır ki Sadece yazda kalırsa, kişi bunu sadece yazdan öğrenirse yanlış anlaşılmaya çok müsaittir. Mesela gıtlak kelimesi, boğaz kelimesi, boyun kelimesi bunlar hep birbirinin alternatifi olabilecek kelimeler. Unuk kelimesini Arapçada siz bunu işte bu kelimelerle karşılayabilirsiniz. Omuz diye de karşılayabilirsiniz çünkü omuzun boyuna bitiştiği yerdir böyle karşılayabilirsiniz. Bu alternatif kelimeleri kullandığınız zaman mesela Türkçede biz bunu düşündüğümüzde bir kimsenin gırtlağına sarılmak başka bir manadır. Boynuna sarılmak başka bir manadır. Yani aslında birbirinin alternatif kelimeler ama kullanıldıkları yerde farklı manalara sebebiyet verirler. Çok mu yanlış? Çok yanlış değil ama ondan anlaşılabilecek ihtimaller ona göre olur. Bunun gibi İlmin bu sebeple sadece yazıyla e, sınırlı kalmaması da gerekir. Yazı, ilmi muhafaza etme konusunda çok önemli bir vesiledir. Ama ilmin öğrenilmesi mutlaka hocadan öğrenme, ehlinden öğrenme şeklinde olmalı. E, nice kitaplardan e, ilim öğrenen vardır ki, elbette bunlar içerisinde Kemal'e erenler de var. Ama çoğunlukla, Hocası kitap bulanların hatası çok olur demişlerdir. Yani hocası ilim ehlinden istifade etmeyi de sadece kitaplardan din öğrenenin az önce örneğini verdiğimiz şekilde pek çok hatalı anlamaları kendisine din edindiği bir vakadır. Bundan çok az insan kurtulur. Yani bu nadirdir böyle vartalardan kurtulan insanlar. Evet, burada hadislerin de yazılmasına... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında açık bir emir ve izin olduğunu görüyoruz. Ona da bir delildir bu. Hani bazılarının itirazları var. İşte Allah Resulü zamanında yazılmadığı hadisler, ta 200 sene sonra yazıldı gibi. Bunları, bu iddiaları çürüten bir rivayettir bu aynı zamanda. Bir sonraki bab, sünneti öğretmek için korku namazı kılmak. 106. rivayet, Ebu aliye yani Rufey bin Mihran, Rahimullah'tan. Ebu Musel Eşar (r.a.) Esbehan'da idi. İran taraflarında bu bölge büyük bir korkuları yoktu. Ancak dinlerini ve nebi'lerinin sünnetini onlara öğretmek için cemaati iki saf yaptı. Bir grup ile tek rekat kıldı, diğer grup da silahlarıyla düşmanlarına karşı durdu. Bunlara bir rekat kıldıktan sonra geri giderek arka safa geçtiler ve diğerlerin yerine durdular. Arkadakiler de öne geçerek Ebu Musa'nın arkasında safa durdular. Onlara da diğer rekatı kıldırdı. Sonra selam verdi. Arkasındakiler ve diğerleri kalkıp kendi başlarına birer rekat kıldılar ve birbirlerine selam verdiler. Böylece imam cemaatle iki rekat kılarken insanlar birer rekatı cemaatle kılmış oldular. Bunu Buhari ve Müslümin şartlarına göre bir isnatla İbnül Mübarek el-Cihad'da İbne bir şey Şeyh'de, Ebu Naim Tarih-i İspehan'da, Ebu Şeyh Tabakat'ta, Halife bin Hayyat tarihinde, Beyhak-i rivayet etmişlerdir. Elbani İrval-i Galil'de sayhlar. Bu rivayet bize bilmeyen insanlara öğretmek için herhangi bir namazı, yani vakti olmadığı halde, yeri olmadığı halde, sırf öğretmek için namaz kılınabileceğini e, gösteriyor. Bu ilmin bablarından e, bir bölüme koyduk bu sebeple. Yoksa konulacağı yer belki korku namazı. Babıydı. Fakat korku namazında, korku namazıyla ilgili e, ilgili rivayetleri zaten aldık. Burada özellikle işte dinlerini öğretmek için, yani korku hali olmadığı halde sırf korku namazını, yani savaş halinde kılınan namazı öğretmek için Ebu Musa Radya'nın bu fiilini bu baba aldık. E, bu uygulamalı olarak öğretmenin cevazına bir delildir. Yani sırf öğretmek amacıyla bunu yapmıştır bu sahabe. Öğretmek için bir şey sormak. 107. rivayet Ebu Hureyre Radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aranızda kimi rakub yani kısır sayarsınız. Dediler ki çocuğu olmayan kimsedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır. Bilakis kendisinden önce çocuğu vefat etmeyen kimsedir. Yani asıl kısır kendisi hayattayken çocuğu ölmeyen kimsedir. Bunu Müslimin şartına göre bu Müslim'de benzeri gelmiştir ama bu lafızla gelmemiştir. O sebeple aldık bu kitabı. Müslim'in şartına göre bir isnatla Ebu Yala Müsned'inde rivayet eder. Muhbil bin Hadi Sayhul Müsned'de kaydetmiştir. Evet, burada asıl kısır yani insanlar nezdinde çocuğu yaşamayan, çocuğu olmayan kimsedir ama asıl kısır kendisinden önce çocuğu vefat etmeyen kimsedir. Yani burada Allah Resulü ve Vesselam insanların hayatı, dünya hayatından ibaret görmemelerini, kendilerini bekleyen ahiret hayatında karşılaşacakları e, şeyleri hatırlatıyor. Kendisinden önce çocuğu vefat eden kimseye ve buna sabreden, karşılığını Allah'tan bekleyerek sabreden kimseye Allah Azze ve Celle'nin büyük ödülleri, ecir mükafatları vardır. İşte böyle bir ecre nail olmayan kimse kısırdır. Asıl kısır böyle bir kimsedir. Çocuğu olmayan değil diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada e, babla alakası şu, öğretmek için bir şey sormak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların neye kısır dediğini çok iyi biliyor. Siz kısır olarak kimi sayarsınız diyor. Yani alacağı cevabı biliyor ama bir şeyi öğretmek, öğrettiği şeye dikkatlerini çekmek için Konuya ilgilerini toplayabilmek için siz kime kısır dersiniz? İşte başka bir hadiste güçlü kimdir, kuvvetli kimdir, pehlivan kimdir diye soruyor mesela. Bunun gibi meselelerde demek ki insanların ilgisini bir konuya toplamak, çekmek için sorular sorulabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim öğretme metodunda böyle örnekler vardır. Sünneti ezberleme ve onu araştırma. 108. rivayet. Abdurrahman bin Esam. Rahimullah'tan Enes bin Malik namazdaki tekbirler hakkında soruldu. Dedi ki rükû ettiğinde, secde ettiğinde, başını secdelerden kaldırdığında ve iki rekattan kalkarken tekbir getirir. Hutaym bunu kimden ezberledin dedi. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh, dedi. Sonra sustu. Hutaym peki Osman radıyallahu anh, dedi. Yani ondan da işittin mi? Enes radıyallahu anh, Osman radıyallahu de da dedi. Bunu Müslüm'ün şartına göre bir ile Nesai Ziyal-i el-Muhtare'de Ahmet Beyhaki rivayet etmiştir. Muhbir bin Hadisahil-i de e, tavsiye etmiştir. Evet burada sünneti ezberleme, e, burada bunu kimden ezberledin diyor. Yani bu fiilleri kimden ezberledin diye soruyor. Burada sünnetin ezberlenmesini araştırma var. O da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan, Ebu Bekir ve Ömer Radyallarına'dan onlardan ezberledim onlardan gördüm ezberledim diyor. Peki Osman Radiyallah'tan da ezberledin mi? Yine burada bir araştırma amaçlı bir soru var. Evet Osman Radiyallah'tan da böyle yapıyordu. Ondan da ezberledim dedi. Hadis rivayet etme edebi 109 Humeyt Raimullah dedi ki Enes Radiyallahu Han'ın Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den hadis rivayet ettiğinde mutlaka Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki veya onun buyurduğu gibi dediğini işittim. Bu eser Buhar ve Müslim şartlarına göre bir isnadla Ahmed bin Hanbel tarafından rivayet edilmiştir. Yani kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev kemâ kâl. Yani bu hadis rivayet etmenin edeplerinden birisidir. Enes radıyallahu bunu kullanıyordu. Başka sahabilerden de aktarılıyor tabii bu lafızlar. Yani Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu veya buna yakın bir lafızla veya onun söylediği gibi yani kesin bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet etmekten çekinmişler. Neden? Çünkü kim benim adıma işte bilerek yalan söylerse cennemde oturacağı yere hazırlansın buyurduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ondan bir fiil veya sözü aktarırken ona hata ile yanlış bir şey nispet etme korkusuyla bu... Edep gereği bu ifadeyi kullanmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu veya buna yakın şekilde benzerini söyledi, bunun gibi söyledi diyorlardı. İlmin kaybolması az önce işaret ettiğimiz rivayet bu, 110. rivayet. Ziyad bin Lebit el-Ensari Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey anlattı, sonra şöyle buyurdu. Bunlar ilmin gittiği anlarda olacaktır. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü ilim nasıl gider? Biz Kur'an'ı okuduk, çocuklarımızı okuttuk, onlar da çocuklarına okuturlar. Resulullah Aleyhissatü vesselam buyurdu ki: "Annen seni düşüreydi ey İbni Umme Lebit. Şu Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil'i okudukları halde ondan bir şeyle faydalanabiliyorlar mı?" Bu Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bunu Ebu Hayseme Zuheyr bin Harp Kitabul İlimde, Hakim Ahmed Tayalisi İbne Bişeybe İbni Mace Taberani İbne Bi Hayseme yani Zuheyr bin Harb'ın oğlu tarihinde Ebu Ahmed el Hakim El-Esami vel-Kunada, e, Beğavi, Mucem'de, İbne-Biyasım, El-Ahad vel-Mesani'de, Taha-i şerh rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ilmin kaybolmasını, ilim vasıtalarının kaybolması şeklinde değil, yani kitapların kaybolması, işte Kur'an öğretiminin kaybolması şeklinde değil de, İlmin ehlinin kaybolmasına işaretle söylüyor. Yani bunu zaten İbn Amr hadisinde biliyorsunuz. İşte ilin Allah azze ve celle e, alimlerin göğüslerinden çekip almak suretiyle kaldırmayacak diyor. Fakat alimlerin ruhlarını kabzeder, onların canlarını alır. İnsanlar da cahillere ve onlara fetva sorarlar. Onlar da bilmeden, ilimsiz olarak reylerle fetva verirler. Hem kendileri sapar, hem de kendilerine uyanları saptırırlar diye buyuruyor. Yani ilmin kaybolmasını böyle açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İlmin kaybolması işte Kur'an'ın, sünnet kitaplarının yok olmasıyla değildir bak İlmin kaybolması alimlerin canlarının alınması ile olacaktır. Ee, nitekim İbn Abbas radıyallahu Zeyd bin Sabit radıyallahu anh defnedilirken bugün ilmin yarısı defnedildi diyor ee, Ali bin Hüseyin Rahimullah da yani Ali radıyallahu torunu Ali bin Hüseyin radıyallahu da İbn Abbas radıyallahu anh'ın cenazesinde bugün ilmin çok büyük bir kısmını defnediyoruz diyor yani ehli gidince çok büyük bir ilim onunla beraber gitti bu manada bunu söylüyorlar eee Halbuki onların zamanlarında Kur'an-ı Kerim var, hadis kitapları var, yani yazılı e, şeyler var, metinler vardı. Yani ilmin kaybolmasını öncelikle ehlinin kaybolmasıyla e, görüyorlardı. İşte bu anlattığımız şeye dönüyor. Yani kitap da olacak, ehli de olacak. İkisi bir arada olmak zorundadır. Biri gitti mi diğeriyle e, mesele bu ilim kayıp olmuyor. İnsanların ilimde üstünlükleri 111. rivayet Cabir bin Abdullah radıyallahu anhadan, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu işittim diyor. İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde hayırlı olanları eğer fakih olurlarsa İslam'da da hayırlılarıdır. Bunu Buhari ve Müslim'in şartlarına göre isnatla Ahmed Fadailü Sahabede ve müsnedinde, de. Tahavişer-i lasarda El-Muhalliseyat'ta, Hatip El-Fakir ve Müttefakir'de, Deylemi e, müsnedleri rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi, Sayhül-Müsned'de kaydeder. Bu Bukhar ve Müslim'de de gelmiştir ama Bukhar ve Müslim'deki rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelmiştir. Buraya aldığımız ise Cabir Radyallahu anh'dendir. Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir yine. Evet, insanlar madenler gibidirler. Yani maden benzetmesini yapmaz. Şu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bilindiği gibi eğer bir madenin kendisi bizatihi değerliyse o her zaman değerlidir. Değersizse her zaman değersizdir. Yani taş e, değersiz bir taşsa, para etmeyen bir taşsa onu ne kadar Allah'ı pullasan süslesen de onun ne bellidir. Altın gümüş gibi madenlere gelince bunlar ne kadar çirkin yerlerde bulunsalar dahi yani çöplükte dahi olsalar bunlar değerlidir. Ama değersiz olan taşlar, ona nazaran mesela alüminyum gibi değeri daha düşük olan madenler, e, kralların tacında bile olsa yine değersizdir. Yani onun değerini artırmaz, kralın tacında olmaz. Bunun gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları da bu yüzden madenlere benzetiyor. Yani bir, insanların, bir insanın cahiliye dönemi geçirmiş olması, cahiliyede bir takım kötülükler işlemiş olması aslı itibarıyla onu düşürmez, onun kıymetini düşürmez. Bunlar İslam'a girdikleri takdirde, Müslüman oldukları takdirde eğer fakir olurlarsa, yani dinlerini öğrenir, lehlerine ve aleyhlerine olan meseleleri öğrenir, dinde kavrayış sahibi olurlarsa İslam'da da haylılarıdır diyor. Yani baktın cahiliyede de hayırlı, İslam'da da hayırlı. Cahiliyede de zaten bu adam şerli birisiydi. Bu bil, bil ki bu İslam'da da şerli olacak. Son zamanlarda özellikle yani bu İslami davetim başı bozuk gitti bu zamanlarda. Mesela adam e, hayatı pavyonda, şurada, burada, işte madde bağımlısı, jiletçi, şöyle böyle. Birileri bunlara tebliğ yapıyor, İslam'ı anlatıyor. Yahu bu adamın hayatı, gidişatı bozuk işte. Buna niye anlatıyorsun ki İslam? Bu adam Müslüman olunca İslam'da da zararlı bir şey olacak. Buna tebliğ etme, hiç bulaşma. Hayırlarını araştır. Ne yapıyor bu? Bu tekfirci oluyor. Başka e, İslami olan bazı kaynakları, delilleri bu sefer hevası uğrunda alet etmeye çalışıyor. Adam hırsız yetişmiş. Cahiliyesinde hırsız. İnsanların namuslarına, mallarına göz diken... E, hain bir hayat tarzı içerisinde ne yapıyor? İslam'a girdikten sonra tekfir ediyor ne yapıyor? Namusları helal çünkü onlar kafir diyor onların malları bana ganimet diyor vesaire vesaire Bunlar fıtri değerlerden uzaklıktır ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bakın mesela veya sahabilerden anlatılan bazı şeyler vardır bunlar cahiliye dönemlerinde dahi e, hayır hasletler üzere fıtri hasletler üzerinde olan kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi hakkında, yani kendisine nübüvvet gelmemiş, ayet inmemiş, vahiy gelmemiş yani, emir yasak gelmemiş. Ama el-emin diye biliniyor, güvenilen bir insan olarak biliniyor. İnsanlar hakemliklerinde, fikir danışmada vesaire işlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne itibar ediyorlar. Güvenilir bir adam. Yani güvenilirlik buradaki hayırlılığın, Cahiliye döneminde de hayırlılığın göstergelerinden birisi. Bunun gibi pek çok hasletler. Ee, i̇şte bazı sabilerin, işte ben ne cahiliye döneminde ne İslam döneminde şunu şunu yapmadım diyerek bazı e, özelliklerini saydıklarına şahit olursunuz. Burada eğer fakir olurlarsa İslam'da da hayırlıdırlar sözü. Yine başka bir hadiste Allah Azze ve Celle bir kulu hakkında hayır murad ederse, yani onun hayrını, iyiliğini, üstünlüğünü dilerse onu dininde fakih kılar dinle anlayışlı kılar. Yani o kimse ilim sahibi olur. İlmin yollarını ona açar. Allah ona bir anlayış verir. Bildiği delil az sayıda bile olsa onlar üzerinde anlayışlı olur. Allah anlayışlı kılar. Kendisine ilimden az bir şey ulaşsa dahi o e, kavrayışlı olur. Bu az delilden çok fazla e, manalar çıkarabilir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğu hadisleri, özelliği odur zaten cevami ülkeli. Yani efradını mani Efradının cami arayanı mani sözler konuşmaz. Yani neyi kastediyorsa onları toplayan e, özlü sözlerle konuşması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerindendir. Pek çok hadislerini görürüz ki çok veciz sözlerdir ama pek çok ilmin pek çok babına dahildir bu sözleri. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir cümlelik söz söylemiştir. Kitaplara bakın pek çok babda geçer bu söz. Ameller ancak niyetlerledir mesela. Kısa bir söz ama ilmin bütün bablarında yer alır neredeyse. İşte kişi sevdiğiyle beraberdir. Ee, sadece bu e, hadis için e, bir cildi tutan şer yapılmıştır yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'a söyledi: Allah'tan kork diye başlayan bir nasihatı var. Bundan mesela çok geniş kapsamlı. Ee, öğütler, şerhler yaparak mesela İbn-i böyle bir şerhi var. Ayrı bir kitap halinde de basılmıştır. camül Ulum Velikem'de de geniş açıklamıştır ama buna dair özel bir Risalesi de var. Daha geniş açıklamıştır bu hadisi. İçeriği de zaten e, geniş bir söz. İşte kim bir kavme benzerse onlardandır. Mesela biz bizden olmayanlar diye bir kitap yazdık ama benim kitabım bir cilt. Yani iki cilt olmaz mümkün. iki cilde böyle bir cilt o kitabı. Bizden öncekilerden Nasır İttim yanlış hatırlamıyorsam onun bir kitabını bulmuştum 12 cilt bu hadisin kapsamı yani kitabın konusu Tabii o onun 12 cilt olması pek çok zayıf hadislerle e, alimlerin görüşleriyle de zenginleştirmiş olmasında e, yani 12 cilt tek bir kitap yazıyor bu konuyla ilgili olarak kim bir kavama benzerse onlardandır yani başkalarına benzemekle ilgili bizden olmayanlara baktığınız zaman Akide meseleleri, ilim bapları, amel bapları, tevhid bapları, bütün baplarda başkalarına benzemeyle ilgili ayrı ayrı şeyler görürsün. Aslında bütün bu kitabı tek bir şey anlatıyor. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Hayırda benzeme olsun, şerde benzeme olsun. İşte mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz. Çok geniş bir konu. Yani bunun gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özü sözler söylemiştir ama o sözde pek çok manalar vardır. Aldatan bizden değildir mesela böyle e, hadisleri vardır. Kişi fakih olduğu zaman bu hadisi pek çok yerde kullanır. Veya ayette Allah Azze ve Celle Maide Suresinin ikinci ayetinde e, Adalet ve iyilik hususunda hayır hususunda yardımlaşın. Bir hususunda yardımlaşın. Zulüm ve udvan yolunda yardımlaşmayın. Düşmanlık ve zulüm yolunda yardımlaşmayın. Yani hakkında nasip bilmediğin bizatihi böyle nokta atışı denilen tarzda meselelerle ilgili nas bilmediğim pek çok konuda bu ayet umumi bir delalet içeriyor. İyilik hususunda yardımlaşın, zulümde yardımlaşmayın. İşte fıkıh bu gibi meselelerde yani çokça nas bilmeyi gerektirmiyor. Fıkıh anlayıştır. Yani kendisine ulaşan ilimle güzel bir anlayış sahibi olmaktır. Evet, e, hadis rivayetinin mesuliyetiyle ilgili bir rivayette aktaralım. Hadis rivayet etme edebinde benzerini aktarmıştık. E, bununla bitirelim bugünkü dersi. 112. rivayet. Amr bin Meymun Rahimullah dedi ki, i̇bn Mesud radıyallahu ile her perşembe bu buluşup görüşmeyi hiç kaçırmazdım. Yani her perşembe akşamı demek, çarşambayı perşembeye bağlayan gecedir. Yani her perşembe onunla ders yapardım diyor. Yani bizim bu günümüz gibi. Herhangi bir şey hakkında hiçbir kimseye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dediğini işitmedim. Yani kesin bir ifadeyle Allah Resulü şöyle buyur dediğini işitmedim. Fakat bir akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dedi yani bu sözü kullandı ve hemen başını önüne eğdi. Biraz sonra ona baktım ki gömleğinin ilkleri çözülmüş, gözleri yaşlarla dolup taşmış ve boyun damarları şişmiş vaziyette. Biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle veya aşağı yukarı ya da ona yakın yahut da ona benzer buyurdu dedi. Bu eser Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. bunu İbn Mace sünende rivayet etmiştir de tahricini dipnota koymayı bunu unutmuşuz. Bu hadis İbn Mace'de eee Buhari ve Müslim'in şartlarına göre gelmiştir. İşte Enes radıyallahu anhu'dan gelen rivayetin benzeri bu. Yani onlar ciddi manada, hakim manada bu korkuyu taşıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yanlış bir şey atfetme, nispet etme korkusuyla. Yani Allah Resulü'nden işittikleri bir hadisi bile aktarırken Allah Resulü şöyle dedi demiyorlar da buna benzeri, bunun gibi söyledi diyerek bir nevi kısmen kendilerini güvence alıyorlardı kitab Tevhid gelmiş. O yüzden şu birkaç rivayet aktaralım. Ee, ilim babını tamamlayalım. Hadis uyduran veya inkar eden kimse, 113. rivayet, İbn-i Ömer radyalarmadan Resulullah Vesselam şöyle buyurdu. Benim adıma yalan söyleyen kimseye cehennemde bir ev yapılır. Bunu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre, <gülüyor> isnatla Ebu Ahmed el-Hakim Kuna'da, ee, Ahmet Şafi Müsned'te, Hakim el Methalde, Henna Tüzde, İbn ebi Şeybe, Ebu Yala, Bezer, Taberane, Ab bin Humeit, Ebu Naim tarih ispanda, ve Elbani Sayhada tarih etmişlerdir. Ee, burada tabii iki yönlü düşünmek gerekir bu rivayeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adına yalan söylemek demek. İşte Allah Resulünün söylemediği bir sözü onu söyledi demek. Olduğu gibi, bu şekilde gerçekleştiği gibi. Kendisine sahip bir hadis aktarıldığı zaman bunu Allah Resulü söylememiştir diyen kimse de aynı vebali taşır. Çünkü bu da Allah Resulü adına yalan söylemektir. Allah Resulü söylemiş, bak sahih yolla geliyor bu. Adil şahitler aktarıyor. Sen nereden biliyorsun da Allah Resulü böyle şey söylemez, söylemedi diyorsun. Bu da Allah Resulü adına yalandır. Yani bir kimsenin söylediği bir şeyi söylemedi demek de yalandır. Onun söylemediği şeyi söyledi demenin yalan olduğu gibi. Bu sebeple bu hadisi iki yönünü düşünmek lazım. Yani hadis bu yönünü hiç düşünmezler. Bu hadisi çokça dillerine dolarlar ama bu yönünü hiç düşünmezler. Delilsiz Teberrük, 114. rivayet Mağrur bin Suveyt Rahimullah'tan Müminlerin emiri Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh, ile beraber Mekke'den Medine'ye yola çıktım. Sabahladığımız zaman bize sabah namazını Fil suresini ve Kureyş suresini okuyarak kıldırdı. Sonra bazı kimselerin bir yere gittiklerini gördü ve bunlar nereye gidiyorlar diye sordu. Denildi ki ey müminlerin emiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içinde namaz kıldığı bir mescide namaz kılmak için gidiyorlar. Aslında bu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın içinde namaz kıldığı bir mescit değildi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu Mekke Medine yollarından birisinde o yol esnasında bir yerde durmuş konaklamış. Orada namaz kılmıştı. O namaz kıldığı yeri mescit edinmişlerdi. Yani oraya mescit çevirip mescit yapmışlardı. Orayı kastediyorlar. Ee, Ömer Radyoland dedi ki, sizden öncekiler ancak bu gibi şeyler yüzünden helak oldular. Nebilerinin izlerini araştırıp oralarda kiliseler ve havralar edindiler. Kim şu mescitlerdeyken namaz vaktine yetişirse namazı kılsın. Böyle durumda olmayan ise geçip gitsin. Özellikle bu mescitleri kastetmez. Yani eğer namaz vakti geldiyse geç namazını kıl. Ama sırf bu mescitte namaz kılmak için o mesleğe gitmek doğru değil. Niye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İşte üç mescit haricinde binekler bağlanıp yolcular çıkılmaz. Bu üç mescit benim mescidi Mescid-i diyor. Mescid-i Haram, Kabe Mescidi ve mescidi İlya, Mescid-i Aksa, Kudüs Mescidi. Bunları sayıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden buralara gitmek caizdir? Çünkü buralarda kılınan bir nafile namaz, bir rekat, başka yerlerde kılınan bilmem ne kadar rekattan kat kat üstündür. Her birinin derecelerini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu dereceleri nas ile vaat etmiştir, Vahiyle vaad vaat etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimse böyle bir delil olmaksızın işte falanca mescitte herhangi bir mescidi belirleyip burada namaz kılmak, başka yerde namaz kılmaktan daha fazletlidir diye kendisi fazilet uydurursa bidat denilen şeyler bundan dolayı çıkıyor mesela Bursa'da Emir Sultan Camii'nde namaz kılmanın onun hemen derisindeki başka bir mescitte namaz kılmaktan kat kat üstün olduğuna inanılır veya Ulu caminin veya Ankara'da Hacı Bayram'ın yani böyle özellikler atfetmek, Kocatepe mesela yani insanların kendilerinin belli bir mekana Fazilet uydurmalar, fazilet tahsis etmeleri e, bidat girişimleridir. Böyle bir şey sezdiği için Ömer radıyallahu tamam burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte namaz vakti esnada o yoldan geçtiği esnada denk geldiği için orada durmuş namazı kılmış. O namaz kıldığı yeri kutsamanın özellikle mescid edinmenin bir alemi yok. Yani bu uyarıyı yapıyor. Bu Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnat gelmiştir bunu İbn Vattah El Bid'a ve Nehyu Anha'da, Haza Abdurrazak İbn Ebi Şeybe Musanneflerinde, Müstağfir Fada'ilül Kur'an'da Taha ve Elbani Fada'ilü'ş Şam'da tahric etmişlerdir. Ve ilim babının ilim kitabının son babı cahil vaizler. Bu da oldukça önemli bir konu esasında 115 Ebu Abdurrahman es Sulemi, Rahimullah'tan. Ali bin Ebi Talip radıyallahu bir kısacı gördü. Ve ona sen nesheden ile neskedilerini biliyor musun? Yani mezuhu biliyor musun? Kur'an hükümlerini veya sünnet hükümlerini. O da hayır dedi. Ali radıyallahu dedi ki hem kendin helak oldun hem de başkalarını helak ettin. Bu şekliyle İbn Ebi As'ın El-Müzekkir ve Tezkir'de, Ali bin Harp, Hadis-i Sufyan bin Uyeyne'de, Ebu Hayseme el-İlim'de, Hazmi el-İtibarda, Beyhaki el-Methal'de ve Es-Sünnen'de rivayet etmişlerdir. Bukhara ve Müslimin şartlarına göre bir sinatla. Ee, yine Hazmi'nin İbnül Cevzi'nin Nevasih'ül Kur'an'da, ee, ve muhtasar olarak yani özet bir şekilde Ebu Nuaym Tarih-i ve Abdurrezzak'ın Musa'nın nefisinde isnatla diğer bir rivayetinde Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre değildir ama isnat ı ee, Şöyle ayrıntılı geliyor bu. İbrahim bin Ala el ganevi dedi ki Said bin Ebil Hasen Ebu Yahya el-Muarkab ile karşılaştı ve ona ''Beni tanıyın, beni tanıyın diyen kimdir?'' dedi. O da dedi ki ''O kişi benim ey Said.'' Said bin Ebil Hasen ''Onun sen olduğunu bilmiyordum.'' dedi. Ebu Yahya o benim. Ali Radyalan bana uğradığında ben kufede kıssa anlatıyordum. Bana sen kimsin dedi. Ben Ebu Yahya'yım dedim. Dedi ki sen Ebu Yahya değilsin. Sen beni tanıyın. Beni tanıyın diyen kimsesin. Sen nasih ve mensuhu biliyor musun? Ben hayır dedim. Bunun üzerine hem kendini hem de başkalarını helak ettin dedi. Ben de artık kimseye kıssa anlatmadım. Bunun sana bir faydası oldu mu ey Said? Diyor. Yani... Ee, şer'i hükümleri bilmeyen nasih-i mensuhu, işte mutlak mukayedi umumu, hususu böyle şer'i ahkama dair, usule dair şeyleri bilmeyen insanların çıkıp da insanlara vaaz vermesi, kıssalar anlatması onlara güya nasihat etmesi ancak işte sen meşhur olmak isteyen birisisin yani meşhur olmak istiyorsun, beni tanıyın diyorsun insanlara. Senin gayen ancak böyle hevaya dayalı şeylerdir diyor Ali radıyallahu Ve onu böylelikle yasaklamış oluyor. Bu kimse de samimi birisiymiş ki Ali radıyallahu bu ödünden dolayı tevbe ediyor Bırakıyor kısacılığı. Yani varacağı yerin tehlikeyi anlıyor ve bırakıyor bu işi. Fakat zamanımızda böyle çoktur. Rastgele kıssalar anlatırlar. Kaynakları bile sayı mı, değil mi? Buna da aldırmazlar. Çok önemli değildir. Yeter ki hoş bir şey olsun. Yani insanların gönlüne hitap eden, hoşuna giden bir kıssa olsun. Bu vaizler böyle. Rastgele şeyler anlatırlar. Bunların içerdiği e, şeylerden insanlar neler çıkarıyor, neler? Yani dinlerini buna bina ediyorlar. Bundan dolayı kaç kişinin e, akıbetini helake sürüklüyorlar? Farkında değiller. Mesela adam sırf güzel bir kıssa olduğu için anlatıyor. Hoşuna gidiyor bir tarafından. E, diyor ki işte Musa Aleyhisselam birisine uğramış da namaz kılmayı düzgünce bilmiyormuş. İşte bu yuvarlana yuvarlana namaz kılıyormuş. O namaz öyle kılınmaz. İşte şöyle kılınır diye öğretmiş. Sonra bir sudan geçerken e, bu adam suyun üstünden yürümüş. Musa Aleyhisselam da e, yürüyememiş falan filan. Sen işte bir ding gibi namaz kıl. Demiş. Şimdi kulaklara hoş geliyor. Özellikle cahil insanların nezdinde böyle şeyler. Yani ameller önemli değil. Yani ne amel edersen et. Kalbin iyi olsun, kalbin sağlam olsun, Allah'a samimi olsun. Ne amel işlersen işle. Böyle bir imaj sunacak kısalar sanki özellikle seçiyorlar. Sıhhati önemli değil onlara göre. İşte bu kimseler sırf birileri işte ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar güzel hitap ediyor zaten bunlara özellikle kadınların ve erkekleşememiş erkeklerin erkeklikten nasip olmayan erkeklerin hayranlıkla böyle telefonlara sarılıp e, yücelttiklerini görürsünüz yani karakteri oturmamış insanların ve kadınların e, bunlarda onlar takipçileri çoğaldıkça izleyenleri çoğaldıkça şişinir de şişinirler e, buna benzer bir tehlike temimi dariden aktarılır Ömer bin Hattab Radyalan zamanında Temmidari biliyorsunuz, Hristiyan idi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son zamanlarında Müslüman olmuştur Temmidari. Hristiyan olduğu için İsrailiyata dair kültürü çok fazlaydı, bilgisi çok fazlaydı, el kitaba dair bilgileri. Ömer Radyalan zamanında geliyor ve izin istiyor. Kavminin imamlığını yapıyor aynı zamanda uzak bir yerde. Ömer radıyallahu diyor ki e, emiri, namazlardan sonra diyor insanlara böyle vaazlar etmek istiyorum. Yani benim 50 kitaba dair bilgilerim çok Allah Resulü izin vermiştir hani İsrailiyat kıssalarına şartlı olarak. İnsanlara böyle kıssalar anlatayım mı? diye izin istiyor. Ömer radıyallahu diyor ki şimdi diyor sana izin verirsem diyor şişinir de diyor Süreyya yıldızına çıkarsın diyor. Yani nefsin sana öyle bir oyun oynar ki kıssalardan dolayı insanlar sana teveccüh gösterecekler. Bu da senin hoşuna gidecek. Ve sen e, hevanın atına bineceksin. Yani koltukların kabaracak, de Süreyya yıldızına çıkarsın. Kendini çok farklı yerde görmeye başlarsın diyor ve izin vermiyor. Bunun gibi e, rivayetler çok fazla. Yani kıssa, ilmi ehli olmayan kimselerin vaizlik yapmasından sakınıran pek çok rivayetler vardır. Mesela bir tane kitap adı i̇bn Ebi Asım'ın kitabından aktarmışız bu rivayeti. El-Müzekir ve teskir. Aynı şekilde Suitin'in ve i̇bn Cevzi'nin de bu meseleye has müstakil kitapları vardır. Tahsirul Havas min ekâzîbil kussas diye i̇bn Cevzi'nin aynı e, konuda yine bunun muhtasarı olsa gerek. Suitin'in de bu manada bir eseri var yani seçkin kimselerin sakındırılması neyden? Kıssacıların yalanlarından sakındırılması. Yani kıssacılardan uzak durulması şeklinde. Daha önce menheş derslerinde aktarmıştık diye hatırlıyorum. İbn-i Ömer bir mescitte anlatan birisini gördüğü zaman onlara yüzünü yani sırtını dönerek otururdu. Onlar dua ederken o kesinlikle ellerini kaldırıp amin demezdi. Böyle tavır gösterirdi. Şabi Rahimullah da işte mescitte bir köşesinde yangın çıktığını görmem, orada cahil bir kısacın kısa anlattığını, vaz yaptığını görmemden hayırlıdır diyordu. Çünkü o işte yangın sadece dünyalık bazı şeylere zarar verir. Ama kısacın verdiği zarar insanların akidelerine, inançlarına e, dokunacaktır. Bu sebeple bunu daha tehlikeli görmüştür. Allah izin verirse kitabı tevhid ile e, bir sonraki derste devam edeceğiz. Ilim babını, ilim kitabını bitirmiş olduk. Subhanekallahumma bihamdik ve eşhedü en la ilaha illâ ente tevhîke ve esteğfiruke ve töbû ileyk